salıncak 2. bölüm. Yazan Bülent Haşim Yanar. Yöneten Semi Sergen. Yapımcı Metin Özsekil. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Sema Aybars, Noran Ümit Sergen, Etem Alpay İzbırak, İsmet Abdullah Ceren, Selma Ayşenil Şamlıoğlu, Elif Pınar Yığıcı, Kayhan Sinan Kayaalp, Ertan Gürkan Görbi. Orhan kendisini okutabilmek için köyden kente göç eden anne ve babasının tüm çabalarına karşın okumamış, avare bir hayat yaşamaya başlamıştır. Babası Etem Efendi ve annesi Nuran Hanım bir gece Orhan'ı aradıklarını söyleyerek kapılarına dayanan karanlık tipli kişilerle karşılaşınca oğullarının başının iyice dertte olduğunu anlarlar. O günden sonra Orhan kayıplara karışır. Nuran Hanım'ın sürüp giden hastalığının bu nedenle artması üzerine, lise son sınıfta okuyan kızları Elif, ev işlerini de tümüyle yüklenir. Kardeşi İsmet ve ailesiyle birlikte kente göç eden Etem Efendi ise, umduğunu bulamamanın sıkıntısıyla tekrar köye dönmeyi düşlemeye başlamıştır. Öte yandan, kıskanç ve dedikoducu bir kadın olan İsmet'in karısı Selma, olayların üstüne körükle gitmekte, Nurhan Hanımı bunaltmaktadır. Zaten rahatsız olan Nurhan Hanım bu duruma daha fazla dayanamamış, bir gün fenalık geçirerek İsmet'in oğlu Kayhan'ın yardımıyla hastaneye kaldırılmıştır. Sen bakıver İsmet ellerim kirli. Ah, etem abimdir mutlaka. Evde kimseyi bulamayınca şaşırmıştır. Oo, hoş geldin abi. Gel gel girsene içeri. Hiç girmeyeyim İsmet. Bizimkileri soracaktım. Burdalar? E, telaşlanma da biraz otur abi. Bir haberim var sana. Hayırdır? E, bütün öğleden sonra seni aradım. İşten de izin almışsın. Orhan'dan haber mi var yoksa? E, gel abi gel. Önce otur da soluklan biraz. Söylesene İsmet. Orhan'la ilgili değil. Nurhan. Rahatsızlanmış biraz. Hastaneye götürmüşler. Rahatsızlanmış mı? Bir şey olmamış değil mi İsmet? Söylesene oğlum. Korkacak bir şey yok Etem abi. Öğleden sonra birden rahatsızlandı işte. Kayhan'a telefon ettik hemen hastaneye götürdük Nurhan'ı. Ben de yanındaydım. Kendine geldi çok şükür. Kalp krizi geçirmiş abi. Ama tehlikeyi atlattı şimdilik. Kayhan da işe gitmedi bütün gün. Hastanede bekliyor Elif'le beraber. Hala hastanedeler mi? Aslında beklemelerinin de bir anlamı yok Yoğun bakımda yatıyor zaten yanına kimse yanmıyorlar Ben de hastaneye gideyim bari Baksana yoğun bakıma kimseyi sokmuyorlarmış abi Yarın gidersin artık Kayhan'la Elif de gelir birazdan e, Karnın açsa yemek de hazır Sağ ol Selma hiç canım istemiyor Canını sıkma abi Hiç değilse hastalığının ne olduğunu öğrenmiş olduk Hadi bir şeyler ye de dinlen biraz Sabah olsun birlikte gideriz ha Sofraya oturun siz ben hemen getiriyorum yemekleri Hiç zahmet etme Selma Gerçekten canım istemiyor Ne zamandır söylüyorum Doktora görünmesine ama dinletemedim bir türlü Orhan'a da çok üzüldü of, of Boş yere sıkma canını Şimdi atlatmış işte İlki Selma ile Elif yanındaymış Kayhan da hemen geldi Telefon edince yetiştirmesek Allah korusun Acil servise girene kadar zaten kendinde değildi kadıncağız ben de onun kadar hatalıyım bu işte. Belliydi bir gün böyle bir şey olacağı. Yıllardır aynı dert. Ne zaman yorulsa başlardı sırtı ağrımaya. Elinden tutup zorla götürmeliydim hastaneye. Yine de ucuz atlattı sayılır abi. Korkulacak bir şey yokmuş şükür. Sağ salim de... Elifleri de kahvaltıya çağırsaydık keşke. Koca kız oldu, kalkıp babasına kahvaltısını hazırlar artık. Ne de olsa yalnızlar Selma. Nuran olmayınca şaşırmıştır onlar. Günlerdir yoruluyor kızcağız. Evin bütün işi onda. Man yorulacak ne yaptı sanki? Eli ayağına dolanıp kaldı anasının başında. Ben olmasam biraz zor kurtulurdu Nuran. Bir de sevmezler beni. Nereden çıkardın seni sevmediklerini Selma? Bilmezmiş gibi konuşma. Bir bayram olsun elimi öpmeye geldi mi Orhan? Hem neydi o gece Elif Hanım'ın suratı? Utanmasa beni suçlayacaktı annesi kalp krizi geçirdi diye. <gülüyor> Aman anne sen de çok abartıyorsun. Ne yaptığının farkında mıydı kız? Perişan oldu zavallı. Hah sanki biz perişan olmadık. İşimizi gücümüzü bırakıp koşturmadık mı hastane köşelerinde kayan? Onunla biz bir miyiz hanım? Korkmuştur kız. E hastaneye bile ilk gidişiymiş. Hastalananda da annesi kolay değil. Biz de hastanelerde <gülüyor> büyümedik oğlum. Her şey geliyor insanın başına. Bir sağ ol yenge diyemez miydi? Orhan'dan farkı yok bu kızın da. O da dik başlının biriydi. Orhan'ın ne ilgisi var şimdi? Nurhan ne diye kalp krizi geçirdi sanıyorsun? E, baksana doktorların söylediğine hastaymış zaten. Kalbe giden damarlarda tıkanıklık varmış. Yatmaktan olmuştur. Anneni bize yollamak için yataktan kalkmıyordu bir zamanlar. Unuttun mu sanıyorsun? Nurhan'ın kalp krizi geçirmesiyle yıllar önce ölen annemin ne ilgisi var? E, o sırada hastalandı yengemde kadının bütün parasını yediler yıllarca paralar suyunu çekince de bizim başımıza yollamaya kalktılar yalan mı Sanki parası vardı da nenemin Sen nereden biliyorsun olup olmadığını Bacak kadar çocuktun köyden taşındığımızda O kadar tarlanın parasını bir başına yemedi ya bu kadın Bu evler neyle yapıldı sanıyorsun Selma Onca tarlanın parasıyla ancak bir dam mı koyabildik tepemize Sen böyle devam et bakalım suslus oturmaya Ben gidiyorum Ne o Rahatsız mı oldunuz <gülüyor> beyefendi ben de sizin gibi susup otursam ne güzel olurdu, değil mi? Senin de sevgili Orhan'la aran açılmazdı. Allah bilir şimdi beraber kaybolurdunuz orada. Beni de Durağa kadar götürüyor. Tamam baba, gel. Gidin bakalım. İkiniz de gidin. Getirdiğiniz üç kuruş parayla evi geçindirmek için dönüp durayım akşama kadar konuşunca da suçlu oluyum. Benim neler çektiğim umrunuzda değil elbet. Varsa yoksa başkaları. Yürü anne zorlama kendini Tamam tamam uzan artık ha, Uzan ee, televizyonu da Getiririm şimdi yattığın yerden Seyredersin oldu mu hanım Hiçbir şeyi değiştirmeyin benim için Televizyonu da bırak olduğu yerde Rahat rahat seyretsin çocuk Benim televizyon seyrettiğimi var anne Buraya getirelim Canın sıkılmasın Orhan'dan hala haber yok mu Yok hanım yer yarıldı da içine girdi sanki Şimdi bunları düşünme Ah Ah elimde mi ah Karakola gidip şikayetçi oldum o gece gelenlerden. Kahvedekilere de söyledim. Bizim evin etrafında dolaşan birilerini görürlerse... ...karakola haber verecekler hemen. Abimin bir şey olmamış gibi çıkıp geleceğinden eminim ben. Hem bilmez misin kötü haberin ne kadar çabuk duyulduğunu? İnşallah senin dediğin gibi olur da kavuşuruz Orhan'ımıza yavrum. Ah, sen de çok yoruldun kızım. <Gülüyor> ...ben yokken derslerinde çalışabildin mi bari? Eee... Şey, ...şey... ...Elif bir süre okula gitmeyecek Nurhan. Neden? Benim yüzümden mi yoksa? Ha? Sen iyileşene kadar yanında kalsın... ...ondan sonra düşünürüz ne yapacağımız. Elif... ...severdin sen okulunu yavrum. Yapma anne. Senin iyileştiğini göreyim yine giderim. Bunca yıldan sonra emeğine yazık kızım. <gülüyor> Ahirette iki elim yakanda olsun. Etem okut bu kızı tamam mı? Hele birkaç hafta senin yanında kalsın da <gülüyor> Nuran. Şu yatağın kıyısına oturun ikinizde hadi. Oturduk bakalım. Bak Etem. Köyden gelirken bütün hesabımız Orhan'a okutup adam etmekte. Yalan mı? E olmadı işte Nuran. Elimizde gelen her şeyi yaptık yine de okumadı. Niyeti yoktu onun. Boşuna yüklenip durduk. Bu kız Orhan gibi değil. Okuyacağı her halinden belli. Bir kere bile teşekkürsüz, iftarsız karne getirmedi şimdiye kadar. Yalan mı Ethem? Sen ayağa kalkana kadar okula gitmemekle derslerden geri kalmak yani. anne. Hem arkadaşlarımdan biri her gün gelip bilgi verecek bana. Aa. O kadar kolay olsa herkes okurdu kızım. Öyle şey olmaz. Hayır. Düzenli olarak okuluna gitmeni istiyorum. Benim yüzümden hiçbir şeyi aksamamalı bu evde. Tamam mı? Okut bu kız Edem. Anası hastalandı, babası hastalandı diye alma kız okuldan. Sen de bir tuhaf konuşuyorsun ama hanım. Okumayacak mı dedim? Senin iyileşmeni bekleyeceğiz hepsi bu. ...sen ayağa kalktıktan sonra o da gönül rahatlığıyla dinler derslerini. Sadece bir süre yanında kalacağım anne meraklanma. Aa, çorba yapmıştım sana. Bir tabağa koyup getireyim mi Sıcak sıcak iç. Bırak şimdi çorbayı da iyi dinle beni kızım. Bak ben okuyamadım. Halimi görüyorsun. Zamanında doktora gitmediğim için ne hallere düşürdüm sizi. Sadece kendin için değil... ...çocukların için de okumalısın kızım anladın mı? Meraklanma anne... Yüzünü kara çıkarmam senin, elimden geleni yaparım. Yeter ki bir an önce iyileş. <gülüyor> Çocukluğunu yaşayamadın zaten. Hepimiz evin temel direği olarak gördük seni. Bu eve benden çok senin emeğin geçti yavrum. Hakkını helal et. Bu sözler de neyin nesi hanım? Unut bunları da iyileş Selma Selma'nın da iki ayağına bir pabuca soktum. Kahve içmeye geldi. bütün gününü... ...hastane köşelerinde geçirdik kadıncağız. Düşündüğün şeye bak Nuran. ...Selma yabancı değil ya... ...onun başına bir şey gelse biz de aynı şeyi yapmaz mıydık? Kayhan da her gün gelip saatlerce beklemiş. Ah, düşüncelidir evladım. Hadi sen biraz dinlen... ...ben de kahveye kadar gideyim biraz hadi. Ah, ben açarım ben açarım çıkıyorum nasıl olsa. Komşulardır senin geldiğini görmüşlerdir mutlaka. Yengendir belki. Gidip bir bakayım. Hoş geldin yenge. Baban söyledi mi? Anneni getirdik biraz önce. Gördüm kız gördüm. Ben de çorba yaptım o gelecek diye. Mis gibi tarhana çorbası. Yağını az koydum yalnız. Ne olur ne olmaz dokunur filan da. Sonra adımı cümleye çıkarmayın ha. <gülüyor> Aman yenge düşündüğün şeye bak. Eline sağlık. Doktorlar da fazla yağlı yememesini söylediler zaten. Hoş geldin Selma. Hadi bakalım geçmiş olsun verilmiş sadakan varmış vallahi çorba getirdim sana sıcak sıcak Aa, iç bakalım Niye zahmet ettin yeteri kadar yük oldum zaten sana Ama yaptım canım bir tencere çorbanın ne zahmeti olacak yabancı <gülüyor> mıyım ben Gel şöyle pencerenin yanına otur ah, Çok şükür yüzüne renk gelmiş ora Dur dur da bir daha öpeyim seni Yüzünün şekli değişmişti kız Ödüm koptu vallahi bir şey oldu diye Aman sen rahatını bozma sakın Artık daha iyiyim Ayakta kaldın <gülüyor> yenge e Şu ilaçlara bakıyordum da Ne pahalı şeylermiş bunlar böyle İyi ki birikmiş paranız varmış bak Ben de bir halı almadınız diye söyleniyordum Bunlar Kayhan abimin ilk gün getirdiği ilaçlar daha yenge Bir de sağlık karnesine yazılanları görsen Kayhan aldı demek Sağ olsun her gün gelmiş hastaneye Aman Elif artık gözün gibi bakmalısın annene ona göre. İlaçlarını zamanında alsın da çabucak kalksın ya. Geçen sefer içemediğimiz kahveleri şimdi içsek diyorum ha. Kahve de yasak bana sen iç. Hemen pişireyim yenge. Bu da koca kız oldu maşallah. Ha, daha çocuk ne bakıyorsun elinden eriş geldiğini onun. Amma yaptın Nurhan. Biz onun yaşındayken çoluk çocuk sahibiydik. Ah devir değişti artık. Şimdiki gençler doya doya yaşıyor gençliklerine. Baksana oğlanlara. Orhan da Kayhan da evlenemedi daha. İster misin üç ay sonra kolunda bir kadınla çıkıp gelsin Orhan? <gülüyor> Sağ salim dönsün de nasıl gelirse gelsin. İyi ki benim gibi tek çocukla tıkanık <gülüyor> kalmamışsın kızının değerini bil hastalıkta da sağlıkta da eksikliğini hissettirmiyor kimseye ona da üzülüyor yatağa düştüm diye okula da gitmiyor şimdi ha, ha, üzüldüğü şeye bak zaten yeteri kadar okudu daha fazla okuyup da alim mi kesilecek başımıza ha, öyle deme Selma biz okumadık da ne oldu Ha? vallahi ömürsün elinden gelse şu halinle bile her işini kendin yapacaksın Ah çok yük oldum Elif'e çok çok annesi değil misin canım yapacak elbet Aa, öyle deme Selma. Yıllardır neredeyse tek başına çeviriyor evi. Önce babaannesi ardından ben. Hasta bakmakla geçirdi çocukluğunu. Çocuk olduğunu anlayamadan genç oldu kızcağız. Sanki biz çok anladık da. Aa, bizim çektiklerimizi çekmesin istiyorum işte. Kahveler hazır. Aha, maşallah maşallah. Köpüğü de tastamam yerinde. E eline alıştır artık kahve yapmaya kızım yakında görücüler birer ikişer gelmeye başlarlar. Aman yenge. <gülüyor> Aa niye utanıyorsun kızım? Zamanla o da olur inşallah. <gülüyor> Zamanı mı kaldın Nuran? Eline sağlık, pek güzel yapmışsın kahveyi. Afiyet olsun yenge. <gülüyor> Kapıya bakayım. Dur dur ben pencereden bakayım kim gelmiş. Elinde bir demet çiçekle de genç bir oğlan duruyor kapıda kız. Aman yenge, alay etmeden duramazsın. Ay ne alayım kız, doğru söylüyorum. Hem de buralardan değil besbelli. Aa, Allah Allah, ben de merak <gülüyor> ettim şimdi. Hadi koş bak Elif, Orhan'dan bir haber getirmiştir belki. Aa, Ertan, senin ne işin var burada? Şey, günlerdir okula gelmiyorsun, merak ettik seni. Bugün Zeynep'ten öğrendik annenin rahatsız olduğunu. ...arkadaşlarımızın adına ben geldim geçmiş olsun demeye. Bizim evi nasıl bulabildin peki? E, Zeynep tarif etti. O da gelseydi seninle keşke. Buralara gelmek zor olmuştur senin için. Şey e, dersten çıkınca onunla aynı otobüse bindik ama... ...mahalleye gelince benimle birlikte görünmek istemedi galiba. Hı hı, yanlış anlaşılmasından çekinmiştir. E, bu çiçekleri de arkadaşlarla birlikte aldık. E, annen için. Geçmiş olsun. Sağ ol Ertan. Hepinize teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz seni içeri davet etmek isterdim ama ben girmeyeyim eve geç kaldım zaten bir an evvel gideyim daha iyi şey haftaya matematik sınavı var işlediğimiz konuların fotokopisini çektirmiştim senin için al öğretmenler de özledi seni haberin olsun Elif kimmiş gelen bir arkadaşım yenge ben artık gideyim <gülüyor> sağ ol Ertan arkadaşlara da selam söyle olur Hı -hı. mu tekrar geçmiş olsun ...sen de çabuk dön okula tamam mı? <gülüyor> tamam. O çiçekler de neyin kız? Gizli hayranın mı yollamış yoksa? Aman yenge... ...sadece sınıf arkadaşım. Annemin hastalandığını duyunca gelmiş. Çiçekleri de arkadaşlar göndermiş. Ha, sağ olsunlar. İçeri alsaydın ya kızım. Bu tarafta oturmuyor. Geç kalmak istemedi. Ha, bir de kaçırdığım derslerde işlenen konuların fotokopilerini getirmiş... Haftaya matematik sınavı varmış. Hey, aman kızım yarından tezi yok, okuluna gitmeye başladı o zaman. Bu hafta yanında kalayım da inat etme ne olur. Ay bir şeyler söyle de şu kız çabucak gitsin okuluna Selma. Canım sen de her şeye üzülüyorsun Nuran Ne olacak iki gün daha gitmeyi versin? Ne bileyim derslerinden kalmasın çocuk. Ya dersinden geri kalmasın tabii. Baksana arkadaşları da özlemiş. Şimdiden kapınıza kadar gelmeye başladılar. Dua edin ki Ethem abim görmedi bunları. <Gülüyor> Salıncak adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle.